Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu anâ Resûlillah. Bir kardeşimiz şöyle bir soru sordu. Nafile namazlarda Kur'an mushafını ele alıp e, namaz kılabilir miyiz? Okuyarak namaz kılabilir miyiz? Şimdi bu hususta şöyle bir rivayet var. Ayşe annemizden radiyallahu anha. Azatlısı Zekvan Ramazan ayında mushaftan okuyarak Ayşe'ye imamlık yapardı diye bir rivayeti var. Bu rivayet Buhari'de ezan bölümünde 54. bölümde geçmektedir. Şimdi kardeşim, öncelikle şunu ifade edeyim: Ramazan ayında kılınan nafile bir namaz için caiz olabilecek bir durum. Diğer namazlardaki, yani nafile namazlar için içinde e, caiz olur. Çünkü bir ibadette e, sünnet olan neyse, nafile ibadette, başka bir nafile ibadette de aynı sünnet vardır. Bir nafile ibadette yasak olan ne varsa, başka bir nafile ibadette de aynı şekilde yasak devam eder. Yani e, farklı farklı uygulamalar olmuyor. Her her namazda da aynı durum söz konusu olabilir. Ee, örneğin peygamberimiz peygamberimizden şöyle bir rivayeti var. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam torunlarını evde bazen sırtına, bazen karnının üzerine alıp eğlendirdiği rivayet ediliyor. Hatta zaman zaman camide e, namaz kıldırırken bile çocuklar onun omuzunda veya sırtında oluyorlardı. Mesela Zey Hazreti Zeynep'ten Kız torunu olan Ümame bu çocuklardan biriydi. Ve Hazreti Peygamber onu namazda omzuna alır. Rukiye gittiğinde yere bırakır. Kalktığında tekrar omzuna alırdı. Bu da Buhari'nin salat bölümünde ve Müslim'in mesacit bölümünde geçmektedir. Bir başka rivayette de e, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam secdeye gidince Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin de gelip sırtına binerlerdi. Hazreti Peygamber secdeden kalkarken onları yumuşak bir şekilde alıp yere bırakırdı. Secdeye gidince onlar yine sırtına binerlerdi. Bu durum namaz bitene kadar bu şekilde devam ederdi. Namaz bitince ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları hiç kızmaksızın alıp dizlerine oturturdu. İşte kardeşlerim namazda Kur'an musafına bakarak okunmasının caiz olmadığını söyleyenler şu görüşü öne sürüyorlar. İşte ameli kesir, yani namazda fazladan yapılan bir hareket olacağı için olmaz diyorlar. Ama bunun hakkında bu delilleri ele aldığımızda caiz olabileceğini anlıyoruz. Çünkü bir çocuğu omuzuna alıp namaz kılmak ve hatta secdeye giderken omzundan indirip de yere bırakmak, Kur'an'ı açıp, namazda, nafile namazda Kur'an okumaktan çok daha fazla kesir bir ameldir. Çok daha fazladan yapılmış bir ameldir. Buna rağmen Peygamberimizin namazı bozulmuyorsa, Kur'an'ı ele alıp da okumak, nafile namazda yani tekrar secdeye gidip doğurunca tekrar alıp kaldığı yerden devam etmek neden caiz olmasın? Bu hususta İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed mekruh olmakla birlikte yüzüne bakarak okumaya cevaz vermişlerdir. İmam Şafii, İmam Malik ve Ahmed bin Hamel, onlar ise bu hususta teravih namazını Kur'an-ı Kerim'in yüzünden okuyarak kılmak caizdir derken nafile içinde, nafile namazlar içinde bunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla kardeşlerim musafa Musaf bakarak nafile namaz kılmak caiz, caizdir. Mekruh gören alimler de vardır. amel kesir olarak gören e, alimler de vardır. Ancak Allahu u Alem e, caiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü yukarıdaki deliller bunun için yeterli delillerdir. Tabii ki şu da var. Ezbere bilen birisinin böyle yapması e, ittifakla caiz olmaz. Ama eğer ezberleyemiyorsa, hafızasında problem varsa, bazı sıkıntılar yaşıyorsa nafile ibadetlerinde bu şekilde davranabilir. Elinden geldiği kadar fazla amel, yani kesi, amel kesir olabilecek davranışlarda bulunmadan hafifçe Kur'an'ı alıp, e, okuyup ruku ve secde yapıp tekrar doğru kalkınca kaldığı yerden devam edecek şekilde yapabilir. Böyle bir görüş var. En iyisini Allah bilir. Bu hususta farklı görüşler olduğunu ifade ettim ama Allah'ın caiz olabileceğini düşünüyorum. Ee, Allah razı olsun ve elhamdülillah Rabbel âlemin.